Gezgin, Halil Cibran Yol kavşağında rastladım ona. Yalnızca bir pelerini ve bir asası olan bir adamdı. Yüzü acıların tülüyle örtülü. Birbirimizi selamladık. Dedim evime gel ve konuğum ol. Ve geldi. Karım ve çocuklarım bizi eşikte karşıladılar. Onlara gülümsedi. Gelişini çok sevmişlerdi. Ve hep birlikte sofraya oturduk. Ve bu adamdan çok hoşnuttuk çünkü bir suskunluk ve bir gizem gizliydi onda. Ve yemekten sonra ateşin etrafında toplandık ve gezilerini sordum ona. O gece ve ertesi gün bize birçok öykü anlattı. Ama şimdi aktaracaklarım o kendisi sevecen olanın günlerinin acısından doğmuştur. Ve bu öyküler yolunun tozundan ve sabrından devşirilmiştir. Ve üç gün sonra bizi terk ettiğinde konuğun gittiğine değil, içimizden birinin hala bahçede beklemekte olup içeri girmediğini doyumtadık. Giysiler. Bir gün güzellik ve çirkinlik bir deniz kıyısında karşılaştılar. Ve dediler, haydi denize girelim. Ve giysilerini çıkartıp sularda yüzdüler. Ve bir süre sonra çirkinlik kıyıya dönüp güzelliğin giysilerine büründü ve yoluna gitti. Ve güzellik de denizden çıktı ve kendi giysilerini bulamadı ama çıplak olmak utandırıyordu onu. Çaresiz çirkinliğin giysilerine büründü ve yoluna devam etti güzellik. O gün bugündür erkekler ve kadınlar onları birbirine karıştırır. Ancak içlerinden güzelliğin yüzünü önceden görmüş kimileri vardır ki giysilerine bakmaksızın tanırlar onu. Ve yine çirkinliğin yüzünü bilen kimileri vardır ki, giysi onu gözlerinden gizleyemez. Kartal ve Tarla Kuşu Bir tarla kuşu ile bir kartal yüksek bir tepenin kayalıklarında karşılaştılar. Tarla kuşu dedi, ''İyi günler olsun efendim.'' Ve kartal onu bir süre süzdükten sonra isteksiz seslendi, ''İyi günler.'' Ve tarla kuşu dedi, ''Umarım keyfiniz yerindedir efendim.'' Evet dedi kartal. Keyfimiz yerindedir ama bilmez misin ki biz kuşların kralıyız ve biz söz söylemeden senin konuşmaya hakkın yoktur. Tarla kuşu dedi. Ben aynı aileden olduğumuzu sanıyorum. Kartal onu küçümseyen bakışlarla baktı ve dedi. Seninle benim aynı aileden olduğumuzu kim söyledi ki? Ve tarla kuşu dedi. ''Ama size şunu hatırlatayım, ben de sizin kadar yükseğe uçabilirim ve şarkılarımla bu dünyanın diğer yaratıklarına mutluluk veririm. Oysa siz kimseye ne keyif ne de mutluluk verirsiniz.'' Ve kartal öfkelendi ve dedi, ''Keyif ve mutlulukmuş, seni de küçük ukala yaratık, seni gagamın bir darbesiyle mahvedebilirim, boyun ancak ayağım kadar.'' Ve tarla kuşu uçarak kartalın sırtına kondu ve tüylerini yolmaya başladı. Kartal küçük kuştan kurtulmak için hızla yükseldi. Tedirgin ama olmadı. Sonunda küçük yaratık sırtında yüksek tepenin üzerindeki kayaya kondu. Hiçbir zaman bu kadar öfkelenmemişti. Kör haline lanetler yağdırıyordu durmaksızın. O sırada küçük bir kaplumbağa çıka geldi ve bu görüntüyü görünce gülmeye koyuldu. Öyle çok güldü ki neredeyse sırtüstü devrilecekti. Ve kartal kaplumbağaya baktı ve dedi: "Sen ey ağır, yerle bir sürüngen yaratık, neye gülüyorsun?" Ve kaplumbağa dedi: "Görüyorum ki ata dönmüşsün ve küçücük bir kuş seni sürüyor ama küçük sürücün senden daha iyi." Ve kartal dedi: sen kendi işine bak. Bu kardeşim tarla kuşuyla benim aramda. Bir aile meselesidir yalnızca. Aşk şarkısı Ozan'ın biri bir zamanlar bir aşk şarkısı yazdı. Güzel bir şarkıydı bu. Ve onu çoğalttı ve erkek ve kadın dost ve tanışlarına bu arada dağların ardında yaşayan bir kez karşılaştığı bir kadına da gönderdi. Bir iki gün içinde genç kadından bir mektupla bir ulak çıka geldi. Mektupta diyordu ki, ''Gönderdiğin aşk şarkısı beni çok duygulandırdı. Hemen gel.'' ''Annemi ve babamı gör. Evlilik için gerekli düzenlemeleri yapalım.'' Ve Ozan mektubu yanıtladı. Ve ona dedi, ''Dostum, bu yalnızca bir Ozan'ın yüreğinden çıkma. Her erkeğin her kadına söylediği bir aşk şarkısıdır.'' Ve kadın onu yanıtladı. Dedi, iki yüzlü yalancı seni, bugünden mezara dek senin yüzünden tüm uzanlardan nefret edeceğim. GÖZ yaşları VE KAHKAHA Suların yükseldiği sırada Nil kıyısında bir sırtlan ile bir timsah karşılaştılar. Durup selamladılar birbirlerini. Sırtlan konuştu ve dedi, Günleriniz nasıl geçiyor efendim? Ve timsah cevapladı ve dedi, kötü geçiyor. Gün oluyor acılarım ve hüzünüm içinde ağlıyorum ve yaratıklar diyorlar ki bunlar yalnızca timsah gözyaşları ve bu beni her sözün ötesinde yaralıyor. Ve sırtlan dedi, acınız ve hüznünüzden söz ediyorsunuz ama bir an için beni düşünün, dünyanın güzelliğine, harikalarına, mucizelerine bakıyorum ve saf bir sevinçle günün güldüğü gibi gülüyorum ve ormanın insanları diyorlar. Bu yalnızca bir sırttan gülüşü. Panayır'da Panayır'a köyden bir kız geldi. Sevimli mi sevimli. Yüzünde bir leylak ve bir gül. Saçı gün batımı gibiydi. Dudaklarında gülümseyen şafak. Genç adamlar bu güzelim yabancıyı görür görmez çevresinde pervane oldular. Birisi dansa kaldırıyor, diğeri kestiği bir pasta dilimini ikram ediyordu ve her biri yanağından bir kez olsun öpebilmek için yanıp tutuşuyordu. Nihayet panayır değil miydi? Ama kızcağız şaşırmış ve ürkmüş ve delikanlılar hakkında kötü düşüncelere kapılmıştı. Onları reddetti. Hatta içlerinden bir ikisini tokatladı dahi ve onlardan kaçtı. O akşam evine dönerken yüreğinden şunları geçiriyordu. Kör şeytan! Bu adamlar ne kadar kaba! Ne kadar kötü yetiştirilmiş, da tahammül bırakmıyorlar. İzleyen bir yıl içinde o sevimli mi sevimli kız aklını panayırlardan ve oradaki delikanlılardan alamadı ve vakti geldiğinde yeniden yüzünde leylak ve gül, saçında gün batımı, dudaklarında şafak, panayıra çıka geldi. Ama bu kez genç adamlar görür görmez ondan yüz çevirdiler ve gün boyu yalnız ve kimsesiz kaldı. Akşama doğru eve dönerken yüreği kan ağlıyordu. Kör şeytan, bu adamlar ne kadar kaba, ne kadar kötü yetiştirilmiş. İnsanda tahammül bırakmıyorlar. İki Prenses Şavix kentinde bir prens yaşardı. Herkesin sevdiği, tarlalardaki hayvanlar bile selamlardı onu. Ama karısı prensesin onu sevmediği herkesin dilindeydi. Hatta nefret ediyordu ondan. Günlerden bir gün komşu kentlerden birinin prensesi Shavix'in prensesini ziyaretine geldi. Oturup konuşurken söz kocalardan açıldı. Ve Shavix prensesi tutkuyla dedi. Bunca yıllık evlilikten sonra kocanız prensle olan mutluluğunuza imreniyorum. Ben kocamdan nefret ediyorum. Bir tek bana ait değil. Gerçekten çok mutsuz bir kadınım ben. Ve konuk prenses ona baktı ve dedi. Dostum hakikat şu ki. Siz kocanızı seviyorsunuz. Evet, ona hala bitmez tükenmez bir tutkuyla bağlısınız. Ve bir kadın için bu hayatın ta kendisidir. Tıpkı baharın bahçe için olduğu gibi. Ama vah bana ve kocama ki birbirimize suskun bir sabırla tahammül ediyoruz. Ve siz ve diğerleri bunu mutluluk addediyorsunuz. Şimşek Aydınlı Fırtınalı bir günde bir Hristiyan psikopos katedralinde otururken Hristiyan olmayan bir kadın gelip önünde durdu ve dedi ''Ben Hristiyan değilim, benim için cehennem ateşinden kurtulmanın yolu var mı?'' Ve psikopos kadına baktı ve cevaplayarak dedi ''Hayır, kurtuluş yalnızca kutsal su ve ruhla vaftis olanlar içindir ve daha sözünü bitirmemişti ki Gökyüzünden bir yıldırım katedralin üstüne düştü ve yapı bir an için alevler içinde kaldı. Ve kentten insanlar yetişerek kadını kurtardılar. Ama piskopos alevler içinde yok oldu. Münzevi ve hayvanlar. Bir zamanlar yeşil tepelerin üzerinde bir münzevi yaşardı. Ruhu temiz, yüreği apaktı. Ve karadaki tüm hayvanlar ve havadaki tüm kuşlar çifter çifter ona gelirler, o da onlarla konuşurdu. Onu zevkle dinlerler, yanına sokulurlar ve oradan ayrılmazlardı. Ta ki gece olup da onları kutsayarak rüzgar ve ormanlara emanet edinceye dek. Bir akşam sevgiden söz ederken bir leopar başını kaldırdı ve münzeviye dedi. ''Bize sevgiden söz ediyorsunuz. Söyleyin efendim.'' ''Sizin eşiniz nerede?'' Ve Müzevi dedi, ''Benim eşim yok.'' Ve hayvanlar ve kuşlar arasında bir şaşkınlık baveylasıdır ki koptu ve aralarında konuşmaya başladılar. Kendisi bu konuda bir şey bilmezken bize nasıl sevgiden ve anlaşmadan söz edebilir ve sessizce küçümsemeyle yanından ayrılıp gittiler. O gece Müzevi döşeğine yüzü koyun uzandı ve göğsünü yumruklayarak acı acı ağladı. Ermiş ve çocuk Bir zamanlar günlerden bir gün Ermiş şehire bahçelerden birinde dolaşırken bir çocuğa rastladı. Çocuk ona doğru koşarak dedi İyi günler olsun efendim Ve ermiş dedi İyi günler olsun efendim Ve bir an sonra görüyorum ki yalnızsın Ve çocuk gülerek dedi Dadımı ancak itirebildim. Şu çalıların arasında olduğumu sanıyor Ama görüyorsunuz ki buradayım Ardından Ermiş'in yüzüne baktı ve yine konuştu. ''Siz ne yanlışsınız? Siz dadınıza ne yaptınız?'' Ermiş yanıtladı ve dedi. ''Ah bu farklı bir konu. Doğrusu ben onu pek sık yitiremem. Ama bu bahçeye girdiğimde o da beni çalıların ardında arıyordu.'' Çocuk ellerini çarpıp bağırdı. ''Demek siz de benim gibi kayboldunuz. Kaybolmak ne güzel değil mi?'' Ardından sordu. ''Siz kimsiniz?'' Ve adam yanıtladı. Bana ermiş şair derler. Peki söyle bana sen kimsin? Ben yalnızca kendimim dedi çocuk. Ve dadım beni arıyor. Ve nerede olduğumu bilmiyor. Ve ermiş göğe bakarak dedi. Ben de bir süredir dadımdan kaçtım. Ama beni bulacak. Ve çocuk dedi. Benimkinin de beni bulacağına eminim. O sırada bir kadın sesi çocuğun adını çağırdı. ''Bakın'' dedi çocuk. ''Size beni bulacağını söylemiştim.'' Aynı anda bir başka ses duyuldu. ''Neredesin ey şaira? Ve ermiş dedi. ''Gördün mü çocuğum?'' ''Beni de buldular.'' Ve yüzünü yukarıya çevirerek yanıtladı. ''Buradayım.'' İnci Bir istiridye komşu istiridyeye dedi. ''İçimde büyük bir sancı var, ağır ve yuvarlak ve bana çok ıstırap veriyor.'' Ve öbür istiridye tepeden bakar bir hoşnutlukla yanıtladı. ''Göğe ve denizlere şükürler olsun ki benim içimde hiçbir sancı yok. İçimde ve dışımda her şey iyi ve tamam.'' O sırada oradan geçmekte olan bir yengeç, iki istiridyenin konuşmasını duydu ve içinde ve dışında her şey iyi ve tamam olan istiridyeye dedi. ''Evet.'' İyi ve tamamsın. Ama komşunun taşıdığı sancı gerçekte son derece güzel birinci. Beden ve Ruh Bir adam ve bir kadın baharı açılan bir pencerenin önünde oturuyorlardı. Birbirlerine iyice sokulmuşlardı. Ve icadın dedi, seni seviyorum, yakışıklısın, zenginsin ve her zaman bakımlısın. Ve adam dedi, seni seviyorum. Güzel bir düşünce, elde tutulamayacak denli uzak bir şey. Düşümdeki bir şarkısın. Ama kadın öfkeyle ondan yüz çevirdi ve dedi, ''Lütfen şimdi burayı terk ediniz efendim. Ben bir düşünce ya da düşlerinizde gerçekleşecek bir şey değilim. Ben bir kadınım. Beni bir kadın, doğmamış çocukların anası olarak arzulamanızı isterdim.'' Ve ayrıldılar. Ve adam yüreğinden geçiriyordu. İşte bir düş daha sise dönüşüyor. Ve kadın diyordu, Ya beni sise ve düşe dönüştüren bir adama ne demeli? Kral Sadık krallığının halkı, Krallarına karşı ayaklanarak, Onun sarayını kuşatmıştı. Ve o, bir elinde tacı, bir elinde asası, Sarayının merdivenlerinden ağır ağır indi. Görüntüsündeki görkem, kalabalığı susturmuştu. Ve önerinde durarak dedi, ''Artık tebam olmayan dostlarım, işte tacım, işte asam, onları sizlere bırakıyorum. Ben de sizlerden biri olacağım. Ben yalnızca bir insanım ve bir insan olarak kaderimize düşenin daha iyi olması için sizlerle birlikte çabalayacağım. Bir krala gerek yok, o halde birlikte tarlalara ve bağlara gidelim ve el birliğiyle çalışalım.'' Ancak tarlalardan ya da bağlardan hangisine gideceğimi bana siz söylemelisiniz. Şimdi kral, hepinizsiniz. Ve halk kaldı ve ağızlarından tek bir sözcük çıkmadı. Çünkü boşnutsuzluklarının kaynağı olarak gördükleri kral, şimdi tacını ve asansını onlara bırakıyor ve içlerinden biri oluyordu. Sonra her biri kendi yoluna gitti ve kral bir adamla birlikte tarlaya doğru yürüdü. Ama sadık Kralla, kralsız daha iyi bir duruma gelmedi ve hoşnutsuzluk sisi bütün ülkenin üzerine çökmüştü. Halk, pazar yerlerinde yönetilmek istendiğini, kendilerini yönetecek bir krala gereksindiğini bağırıp çağırıyordu. Ve yaşlılar ve gençler bir ağızdan haykırıyorlardı adeta. ''Kralımızı istiyoruz.'' diye ve kralı aradılar. Ve tarlada çalışırken buldular ve onu tahtına götürdüler ve tacını ve asasını geri verdiler. Ve dediler, şimdi bizi güçle ve adaletle yönet. Ve o dedi, sizi gerçekten güçle yöneteceğim ve gökyüzü ve yeryüzü tanrıları bana yardımcı olsunlar ki sizleri aynı zamanda adaletle yönetebileyim ve erkeklerle kadınlar huzuruna çıkarak kendilerine kötü davranan serflik ettikleri bir barondan aa, aa. şikayet ettiler ve kral baronu derhal çağırtarak dedi bir adamın hayatı tanrının terazisinde diğerinkine denktir ve tarlalarında ve bağlarında çalışanların yaşamlarını tartmayı bilmediğin için sürülüyorsun ve bu krallığı sonsuza dek terk edeceksin ertesi gün bir başka grup krala gelerek Tepelerin ötesinde oturan bir Kontes'in zulmünden ve onları nasıl sefalete sürüklediğinden yakındılar. Kontes derhal saraya getirildi. Kral onu da sürgüne mahkum ederken dedi. Tarlalarımızı sürenler, bağlarımıza bakanlar, onların hazırladığı ekmeği yiyen ve sıktığı üzümden yapılma şarabı içen bizlerden daha soyludur. Ve sen bunu bilmediğin içindir ki bu toprakları terk edeceksin ve bu krallıktan uzaklaşacaksın. Ardından erkekler ve kadınlar gelerek psikoposun kendilerine taş taşıttığını ve katedral için taşları kırdırdığını ama karşılığında hiçbir şey vermediğini, kendi mideleri açlıktan bomboşken psikoposun kasasının altın ve gümüş dolu olduğunu bildiklerini anlattılar ve kral piskoposu çağırdı ve piskopos geldiğinde kral ona konuştu ve dedi Göğsünde taşıdığın haç hayata hayat katmak anlamına gelir ama sen hayattan hayat eksilttin ve hiçbir şey vermedin Bu yüzdendir ki bu krallığı terk edecek ve bir daha geri dönmeyeceksin Ve tam bir ay boyunca gün be gün erkeklerle kadınlar kendilerine yüklenen angaryaları anlatmaya krala geldiler ve tam bir ay boyunca günme gün zalimin biri ülkeden sürüldü. Ve sadık halkı şaşkınlığa uğratmıştı ve yürekleri şenlenmişti. Ve günlerden bir gün yaşlılar ve gençler geldiler. Kralın yaşadığı kulenin etrafını alarak ona seslendiler. Ve o bir elinde asası, öbür elinde tacı merdivenlerden aşağıya indi. Ve onlarla konuşarak dedi, ''Şimdi beni ne yapacaksınız? Bakın uhdeme teslim ettiğinizi sizlere geri veriyorum.'' Ama onlar bağırıştılar. ''Hayır, hayır sen bizim adil kralımızsın. Ülkeyi engereklerden temizledin. Kurtlan etkisiz bıraktın ve biz şükranlarımızı sunmak için geldik sana. Taç görkemiyle senin, asa zaferiyle senin olsun.'' Ve kral dedi. Ben değil, ben değil. Siz kendiniz kralsınız. Beni güçsüz ve kötü yönetici saydığınızda siz kendiniz güçsüz ve kötü yönetiyordunuz gerçekte. Şimdi ülke refah içinde çünkü bu sizin elinizde. Ben hepinizin aklındaki bir düşünceyim yalnızca ve sizin eylemlerinizin dışında var değilim. Yönetici diye kimse yok. Yalnızca yönetilen kendini yönetmek üzere var. Ve kral tacı ve asasıyla kulesine döndü. Ve yaşlıların ve gençlerin her biri kendi yoluna gitti. Hoşnut. Ve her biri o günden sonra kendini bir elinde taç, öbüründe asa bir kral olarak gördü. Kum üstüne. Bir adam diğerine dedi: Uzun zaman önce, sular yükseldiğinde asamın ucuyla kumun üstünde bir satır yazmıştım. İnsanlar hala durup onu okurlar ve hiçbir şeyin onu silmemesine özen gösterirler. Ve öbür adam dedi, bir zamanlar ben de kum üstüne bir satır yazmıştım. Ama sular alçalmıştı ve engin denizin dalgaları onu sildi, geçti. Ama söyle bana, ne yazmıştın sen? Ve ilk adam yanıtladı ve dedi, şunu yazdım, ben var olanım. Ya sen ne yazmıştın? Ve diğer adam dedi. Şunu yazdım. Ben bu ulu okyanusun bir damlasıyım yalnızca. Üç Arman. Bir zamanlar Beçeriz kentinde zarif bir prens yaşardı. Tüm tebaasının sevdiği ve saydığı. Ama bu prense karşı öfke dolu, dilini durmaksızın ona sövmek için kullanan çok yoksul bir adam vardı. Prens bunu bilir ve sabrederdi. Ama sonunda hatırına geldi ve bir kış gecesi adamın kapısını prensin hizmetkarlarından biri çaldı. Elinde bir çuval un, bir paket sabun ve bir şeker kamışı ile. Adamı bir sevinçtir aldı. Armağanların prensin bir sus olduğunu sanmıştı çünkü. Ve mağrur psikoposa gidip prensin yaptığını anlattı ve dedi. ''Görüyor musun ki prens benim hatırıma ne kadar gereksiniyor?'' Ama Piskopos dedi, ah nedenle akıllı bir prens bu, sen ve nedenle azanlıyorsun? O simgelerle anlatıyor, un boş miden için, sabun kirli tenin ve şeker acı dilini tatlandırmak için. O gün bugündür adam kendinden utanır oldu. Prense olan nefreti her zaman büyüktü? Prensin söylemek istediklerini kendisine açıklayan psikopostan daha fazla nefret ediyordu. Ama ondan sonra hep suskun kaldı. Savaş ve barış. Üç köpek bir yandan güneşleniyor, bir yandan da söyleşiyorlardı. Birinci köpek, düşler içinde dedi. Köpekliğin bugünlerde yaşıyor olmak gerçekten harika. Denizin altında, yeryüzünde, hatta gökyüzünde nedenle rahatlıkla yol alabildiğimizi bir düşünsenize ve köpeklerin rahatı için gerçekleştirilen buluşları bir an için aklınızdan geçirin. Gözlerimiz, kulaklarımız, burunlarımız için onları da. Ve ikinci köpek konuştu ve dedi. Artık sanatlara daha düşkünüz. Aya doğru atalarımızın yapabileceğinden çok daha uyumlu oluyoruz. Ve suda yansımamıza baktığımızda Atlarımızın dün olduğundan çok daha parıltılı olduğunu görüyoruz. Ve üçüncü köpek konuştu ve dedi. Ama beni en çok ilgilendiren ve hayran bırakan köpeklikler arasındaki huzur dolu anlayış havası. O anda baktılar ve eyvah köpek yakalayıcısının yaklaşmakta olduğunu gördüler. Üç köpek yerlerinden fırlayıp yoldan aşağıya doğru bir koşu kopardı ve koşarlarken üçüncü köpek dedi. Koşun Tanrı aşkına! Uygarlık peşimizde. Rakkase Günlerden bir gün bir kassa prensesinin sarayına çalgıcıları ile birlikte bir rakkase geldi. Saraya kabul edildi ve lafta, fülüt ve kanun namelerinin arasında prensin huzurunda raks etmeye koyuldu. Alevlerin raksını oynadı önce ve kılıçların, mızrakların raksını Ardından yıldızların ve uzayın raksını ve rüzgara tutulmuş çiçeklerin raksını. Bundan sonra prensin tahtı önünde durarak bedeniyle eğildi. Ve prens biraz yaklaşmasını istedi ve ona dedi, Güzel kadın, Zerafet ve Letafet'in kızı, sanatın nereden geliyor? Ve nasıl oluyor da bu uyumlarının ve uyaklarının tüm unsurlarına hükmedebiliyorsun? Ve Rakkase bir kez daha prensin önünde eğildi ve yanıtladı. Güçlü ve zarif efendi, sorularınızın yanıtını bilmiyorum. Bildiğim odur ki, filozofun ruhu kafasında, ozanınki yüreğinde yaşar. Şarkıcının ruhu gırtlağında gezinir. Ama Rakkase'nin ruhu tüm bedenindedir. İki Koruyucu Melek bir akşam vakti iki melek kentin kapısında karşılaştılar ve selamlaşıp konuşmaya koyuldular. Meleklerden biri sordu, ''Bugünlerde ne yapıyorsun, sana ne görev verildi?'' Ve diğeri yanıtladı, ''Aşağı vadede yaşayan düşkün aşağılık bir adamın koruyucusu olma görevi verildi bana. Seni temin ederim, çok zorlu bir görev bu ve aynı ölçüde çok hassas bir görev bu. Çok çalışmamı gerektiriyor.'' Meleklerin ilki dedi, bu kolay bir görev, çok günahkar tanıdım, çoğunun koruyuculuğunu yaptım ama şimdilerde ötelerde bir kulübede yaşayan bir kutlu kişinin koruyuculuğunu yapıyorum ve seni temin ederim bu son derece güç ve aynı ölçüde de hassas bir görev. Öbür melek dedi, bu yalnızca bir iddia, bir kutlu kişinin koruyuculuğu nasıl olur da bir günahkarın koruyuculuğundan daha zor olur? Ve meleklerden ilki yanıtladı. ''Bana iddiacı demek ne kabalık. Ben yalnızca doğruyu söyledim. Bence iddiacı olan sensin.'' Ve iki melek önce ağız dalaşı ardından da kanat ve yumruklarıyla birbirlerine girdiler. Kavgaları devam ederken baş melek yetişti ve onları birbirinden ayırıp dedi. ''Niye kavga ediyorsunuz? Olan biten nedir?'' Koruyucu meleklerin kent kapısında kavgaya tutuşmalarının nedenle yakışıksız bir davranış olduğunu bilmiyor musunuz? Söyleyin bana nedir anlaşamadığınız? Ve her iki melek de birazdan söze başladı. Her ikisi de kendi görevinin daha zor ve daha takdire değer olduğunu öne sürüyordu. Baş melek başını salladı ve derin bir düşünceye daldı. Ardından dedi, dostlarım, Hanginizin daha fazla şeref ve karşılık hak ettiğini şimdi söyleyemem. Ama bana yetki verildiği için madem ikiniz de öbürünün görevini daha kolay olduğunu iddia ediyorsunuz, huzur ve daha iyi koruyuculuk sağlayabilmek için her birinize diğerinin görevini veriyorum. Şimdi gidin ve yeni işinizde mutlu olun. Buyruğu alan melekler yollarına devam ettiler ama her biri geriye, Baş daha büyük bir öfkeyle bakıyordu ve her biri yüreğinden şunu geçiriyordu. Ah bu baş melekler! Hayatı her geçen gün biz meleklere daha güç kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama baş melek bulunduğu yerde durdu ve bir kez daha düşüncelere daldı ve yüreğinden geçirdi. Koruyucu meleklerimize dikkat etmeli, onları da kollamalıyız. Heykel bir zamanlar tepelerin ardında eski bir ustanın elinden çıkmış bir heykeli olan bir adam yaşardı. Heykel kapısının eşiğinde yüzü koyun devrilmiş durur, adam ona daha dikkat dahi etmezdi. Günlerden bir gün evine kentten bir adam geldi. Bilgili bir adamdı bu ve heykeli görür görmez sahibine onu satıp satamayacağını sordu. Heykel sahibi güldü ve dedi, ''Ama lütfen, bu kaba saba pis taşı kim almak isteyebilir ki?'' ''Kentli adam dedi. Sana buna karşılık bu gümüş akçeyi verebilirim.'' Öbür adam şaşırmış ve sevinmişti. Heykel bir filin sırtında kente taşındı ve aradan birçok ay geçtikten sonra tepelerin ardında yaşayan adamın kente gelmesi gerekti ve sokaklarda dolaşırken bir dükkanın örtüne toplanmış bir kalabalık gördü. Bir çığırtken bağırıyordu. Koşun, koşun dünyanın en güzel, en görkemli heykelini görün. Bu olağanüstü usta işini görmek için iki gümüş akça ödemek yeter. Bunun üzerine tepelerin ardında yaşayan adam iki gümüş akça ödeyerek dükkana girdi ve kendisinin bir gümüş akçeye satmış olduğu heykeli gördü. Trampa bir keresinde yoksul bir ozanla zengin bir apta bir kavşakta karşılaştılar ve söze koyuldular ve tüm söyledikleri mutsuzluklarına dairdi. O sırada yol meleği çıka geldi ve ellerini iki adamın omuzlarına koydu ve birden bir mucize oldu. İki adamın varlıkları değişmişti ve ayrıldılar ama gariptir ki ozan baktığında eline dökülen kumdan başka bir şey bulamadı. Ve aptal gözlerini kapadığında yüreğinde kıpırdayan bulutlardan başka bir şey duymamadı. Sevgi ve nefret Bir kadın bir erkeğe dedi, seni seviyorum. Ve adam dedi, sevgine layık olmak yüreğimdedir. Ve kadın dedi, sen beni sevmiyor musun? Ve adam ona baktı yalnızca ve hiçbir şey söylemedi. Ardından kadın bağırdı. Senden nefret ediyorum. Ve adam dedi, o zaman nefretine layık olmak da dedir. Düşler Bir adam bir düş gördü ve uyandığında yorumcuya giderek düşünü kendisi için yorumlamasını istedi. Ve yorumcu adama dedi, bana uyanıklığında gördüğün düşlerle gel ki anlamlarını sana söyleyebileyim. Ama uykunun düşleri, ne benim bilgeliğime aittir, ne de senin imgelemine. Deli Bir deliler evinin bahçesindeydi. Solgun yüzlü, güzeller güzeli, yürekleri hayranlık veren delikanlıya rastladım. Ve oturduğu sıraya yanı başına iliştim ve dedim. Neden buradasın? Ve bana şaşkınlıkta baktı ve dedi. Yersiz bir soru bu. Ama yine de cevaplayacağım. Babam beni kendi kopyası yapmak istiyordu. Amcam da. Annem ben de görkemli babasını görmek istiyordu. Ablam uzak denizlerin yolcusu kocasının benim için izlenecek en iyi örnek olduğu kanısındaydı. Abim iyi bir atlet olmamda ısrarlıydı. Tıpkı kendisi gibi. Ve öğretmenlerim de felsefe doktoru ve musiki üstadı ve mantıkçı. Her biri benim aynadaki kendi yansımaları olmam konusunda kararlıydı. Buraya bu nedenle geldim. Burayı daha sağlıklı buluyorum. Hiç değilse kendim olabiliyorum. Ardından birden bana döndü ve dedi: "Ama söyle bana, sen de eğitim ve iyi nasihatler sonucu mu geldi buraya?" Ve yanıtladım: "Hayır, bir ziyaretçiyim ben." Ve dedi: "Ah, sen de duvarın ötesindeki deliler evinde yaşayanlardan birisin öyleyse. Kurbağalar Bir yaz günü bir kurbağa eşine dedi. Korkarım o evde yaşayan insanlar gece türkülerimizden rahatsız oluyorlar. Ve eşi yanıtladı ve dedi. Ya onlar gün boyu konuşmalarıyla suskunluğumuzu rahatsız etmiyorlar mı? Kurbağa dedi. Geceleyin bazen çok fazla şarkı söylediğimizi unutmayalım Ve eşi yanıtladı Onların da gündüzleri çok fazla konuşup bağırıştıklarını unutmayalım Kurbağa dedi O nalet ve veylasıyla tüm mahalleyi ayağa kaldıran koca kurbağaya ne demeli Ve eşi yanıtladı Ya bu kıyılara gelip havayı gürültülü ve uyumsuz seslerle dolduran politikacı Rahip ve benim adamına ne demeli Ardından kurbağa dedi ''Pekala biz bu insanlardan daha iyi olalım. Geceleyin susalım ve ay uyumumuzu yıldızlar ayaklarımızı çağırsa da türkülerimizi yüreklerimizde gizleyelim. En azından bir iki hatta üç gece için suskun duralım.'' Ve eşi dedi ''Pekala anlaştık. Cömert yüreğinin ne getireceğini birlikte göreceğiz. O geceler kurbağalar suskundular ve ertesi gecede ve üçüncü gecede sustular.'' Ve anlatması gariptir, göl kıyısındaki evde yaşayan konuşkan kadın, üçüncü günün sabahı kahvaltıya indi ve kocasına bağırdı. Şu üç gece gözlerime uyku girmedi. Kurbağaların gürültüsü kulağımdayken ne güzel uyuyordum. Ama herhalde bir şey oldu. Üç, ge üç gecedir sesleri çıkmıyor ve ben uykusuzluktan neredeyse çıldıracağım. Kurbağa bunu duydu. Eşine dönüp bir göz kırptı ve biz de kendi suskunluğumuzdan neredeyse çıldıracaktık değil mi? Ve eşi yanıtladı. Evet, gecenin tüm sessizliği sırtımızdaydı. Ve şimdi görebiliyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurması gerekenlerin rahatı için türkülerimizi kesmenin hiç gereği yokmuş. Ve o gece ay uyumlarını ve yıldızlar ayaklarını boşuna beklemedi. YASALAR VE YASA yapıcılık. Çağlar önce bir kral yaşardı ve bilge bir kraldı o. Ve tebasi için yasalar yapmak istiyordu. Bin farklı aşiretten bin bilge adamı başkentine çağırıp yasa yapmalarını istedi. Ve hepsi olup bitti. Ama bir parşömen üzerine yazılı bin yasa, kralın önüne getirilip de onları okuduğu zaman yüreği kan ağladı. Çünkü krallığında bin çeşit suç olduğunu bilmiyordu. Ardından katibini çağırdı ve dudaklarında bir gülümseyiş ve yasaları tekrar kendi yazdırdı. Ve bu yasalar yalnızca yedi taneydi. Ve bin bilge onu öfke içinde terk edip yazdıkları bin yasayla her biri kendi aşiretine döndü. Ve her aşiret bilgi adamlarının yasasını izledi. Bu nedenledir ki günümüzde dahi bin yasa vardır. Bu büyük bir ülke ama bin yasayı çiğneyen kadın ve erkeklerle dolu bin hapishanesi vardır. Bu gerçekten de büyük bir ülke ama halkı bin yasa yapıcısının ve Hirtek Bilge Kral'ın torunlarıdır. Dün, bugün ve yarın Dün, bugün ve yarın Dostuma dedim o adamın koluna nasıl yaslandığını görüyor musun? Daha dün benim koluma böyle yaslanıyordu. Ve dostum dedi ve yarın benimkine yaslanacak. Dedim bak nasıl yanına sokuluyor. Daha dün benim yanıma sokulurdu. Ve yanıtladı yarın benim yanıma sokulacak. Dedim görüyor musun onun kadehinden şarap içiyor. Oysa daha dün benimkinden içiyordu. Ve o dedi yarın da benim kadehimden. Ve dedim bak ona nasıl sevgiyle ve teslim olmuş gözlerle bakıyor. Dün bana öyle bakıyordu. Ve dostum dedi yarın baktığı ben olacağım. Dedim şimdi onun kulaklarına aşk şarkılarını mırıldandığını duymuyor musun? Daha dün tam da bu şarkıları benim kulağıma mırıldanıyordu. Ve dostum dedi ve yarın benim kulağıma mırıldanacak. Dedim bak bak sarılıyor ona. Daha dün bana sarılıyordu. Ve dostum dedi, yarın bana sarılacak. Ve dedim, ne kadar tuhaf bir kadın. Ama yanıtladı, tıpkı hayat gibi, bütün insanların uhtesinde ve tıpkı ölüm gibi tüm insanları fethediyor ve tıpkı sonsuzluk gibi tüm insanları sarıp sarmalıyor. Filozof ve Ayakkabı Onarıcısı Ayakkabı onarıcısının dükkanına ayakkabıları yıpranmış bir filozof geldi. Ve filozof onarıncaya dedi. Lütfen ayakkabılarımı onar. Ve onarıcı dedi. Şimdi bir başkasının ayakkabılarını otlatıyorum. Ve sırada seninkilere gelinceye dek başka ayakkabılar var. Ama ayakkabılarını buraya bırak ve bugünlük şu çifti giy. Yarın gelip kendilerinkini alabilirsin. O zaman filozof kızdı ve dedi, ben bana ait olmayan bir ayakkabıyı giyemem. Ve onarıcı söyledi, şu halde ayaklarını başkalarının ayakkabıları ire saramayan sen, gerçekten bir filozof musun? Bu yolun üstünde filozofları benden daha iyi anlayan bir başka onarıcı var. Onarım için ona git. Köprü yapımcıları. Asi Irmağı'nın denize kavuştuğu Antakya'da, kentin bir yakasına diğeri de yaklaştırmak üzere bir köprü yapılmıştı. Köprü, Antakya katırlarının sırtında tepelerden taşınan iri taşlarla inşa edilmişti. Köprü yapımı sona erdiğinde, yanı başındaki sütunun üzerinde Grek ve Arami dillerinde ''Bu köprü kral 2. Antihokos'un eseridir'' sözleri kazılıydı ve insanlar güzel Asil ırmağı üzerindeki güzel köprüden gelip geçtiler. Ve bir akşam kimilerinin yarı deli saydığı bir delikanlı sözcüklerin kazılı olduğu sütuna tırmanarak harfleri kömürle kapattı ve üzerine şunları yazdı. Bu köprünün taşlarını tepelerden katırlar indirdi. Üstünden geçerken bu köprünün yapımcıları Antakya katırlarının sırtında yürüyorsunuz. Delikanlının yazdıklarını okuyanların kimi güldü, geçti, kimi şaşırdı. Kimileri de dedi, tabii bunun kimi yaptığını biliyoruz. Az biraz deli değil midir o? Ama bir katır gülerek öbür katıra dedi. O taşları bizim taşıdığımızı hatırlamıyor musun? Oysa şimdiye dek köprünün Kral Antikios'un eseri olduğu söyleniyordu. Zaat Tarlası Zaat yolu üzerinde bir yolcu, civar köylerden birinde yaşayan bir adama rast geldi. Ve yolcu eliyle uçsuz bucaksız tarlayı göstererek adama sordu. Burası kral Ahnama'nın düşmanlarını yenilgiye uğrattı. Savaş alanı değil mi? Ve adam cevap verdi. Burası hiçbir zaman bir savaş alanı olmadı. Bir zamanlar bu tarlanın yerinde görkemli Zaat kenti bulunuyordu. Ne ki yandı, kül oldu. Ama şimdi güzel bir tarla değil mi? Ve yolcuyla adam kendi yollarına devam ettiler. Yarım mil kadar sonra yolcu bir başka adama rastlayıp tarlayı işaret ederek dedi. Demek ki görkemli zat kenti önceleri buraydı. Ve adam dedi, burada hiçbir zaman bir kent olmadı. Ama bir zamanlar burada bir manastır vardı ve güney ülkesinden gelenler onu yakıp yıktılar. Kısa bir süre sonra Zat yolu üzerinde yolcu üçüncü bir adama rastladı ve bir kez daha tarlayı göstererek dedi Bir zamanlar burada büyük bir manastır bulunduğu doğru değil mi? Ama adam yanıtladı Bu civarda hiçbir zaman bir manastır olmadı Ama babalarımız ve dedelerimiz bizlere buraya bir zamanlar bir gök taşı düştüğünü söylerlerdi ve yolcu yoluna devam etti Yüreğine bir merak düşmüştü ve çok yaşlı bir adama rastladı onu selamlayarak dedi, efendim bu yol üzerinde bu civarda yaşayan üç kişiye rastladım ve her birine bu tarlayı sordum ve her biri diğerlerinin sözünü yalanladı ve her biri bana diğerlerinin söylemediği yeni bir öykü anlattı. O zaman yaşlı adam başını kaldırdı ve yanıtladı. Dostum, o üç kişiden her biri gerçek olanı söyledi. Ama pek azımız, farklı bir gerçeğe gerçek ekleyip bir hakikat yaratabiliriz. Altın Kemer Günlerden bir gün yolda karşılaşan iki adam, Sütunlar kenti Salamis'e doğru yürümekteydi. Akşam üzeri geniş bir nehrin kıyısına vardılar ve geçebilecekleri bir köprü yoktu. Ya yüzecekler ya da bilmedikleri bir başka yol arayacaklardı. Ya birbirlerine dediler... Yüzelim eninde sonunda nehir o kadar da geniş değil ve kendilerini suya atıp yüzmeye koyuldular. Ve nehirleri ve nehirlerin akışını gayet iyi tanıyan adam akıntının ortasına geldiğinde gücünü yitirip sürüklenmeye başladı. Bugüne değin hiç yüzmemiş olan öbürü ise dost doğru geçerek karşı kıyıya çıktı. Yoldaşının hala akıntıyla boğuşmakta olduğunu görünce kendini yeniden sulara attı ve onu da sağ salim kıyıya çıkarttı. Akıntıya kapılan adam dedi: "Ama bana yüzemediğini söylemiştin. Nasıl oldu da o nehri onca güvenle geçtin?" Ve öbür adam yanıtladı. "Dostum, belimi saran kemerimi görüyor musun?" Tam bir yıl çalışarak karım ve çocuklarım için kazandığım altın sikkelerle dolu. Beni nehrin öte yakasına, karım ve çocuklarıma ulaştıran bu altın kemerin ağırlığı oldu. Ve ben yüzerken karım ve çocuklarım omuz başımda duruyorlardı. Ve iki adam birlikte Salamis'e doğru yola devam ettiler. Kırmızı Toprak Ağaç adama dedi, köklerim kırmızı toprağın derinliklerindedir. Sana meyvemi sunacağım. Ve adam ağaca dedi, nedenle benziyorsunuz birbirimize? Benim de köklerim kırmızı, toprağın derinliklerindedir. Ve kırmızı toprak sana bana meyveni sunma gücünü verirken, bana da senin sunduklarını şükranla karşılamayı öğretiyor. Dolunay Dolunay görkemle kentin üzerinde yükselirken kentin köpekleri ona doğru ulumaya koyuldular. Yalnızca bir köpek ulumadı ve öbürlerine ciddi bir sesle dedi. Ulumanızla dinginliği uykusundan uyandırmayın ve ayı dünyaya getirmeyin. O zaman bütün köpekler ulumayı kesti ve dehşetli bir sessizlik kapladı ortalığı. Ama onlarla konuşan köpek gece boyunca sessizlik içinde ulumayı sürdürdü. Münzevi'ye ermiş Bir zamanlar Münzevi bir ermiş yaşardı ve ayda üç kez büyük kente inerek pazar yerlerinde insanlara verme ve paylaşma üzerine vaazlar verirdi. Ve iyi bir konuşmacıydı ve ünü tüm ülkeye yayılmıştı. Bir akşam inziva hanesine üç kişi çıka geldi. O onları selamladı ve dediler, Verme ve paylaşmayı vaaz ediyorsun, çok şeyi olanlara aza sahip ''Sahip olanlara vermeyi öğretmeye çabalıyorsun ve ününün sana çok zenginlik getirdiğine kuşkumuz yok. Şimdi bu zenginliklerinden bize de ver çünkü ihtiyacımız var.'' Ve müzevi yanıtladı ve dedi, ''Dostlarım bu yatak, bu döşek ve bu, ve bu su testisinden başka hiçbir şeyim yok. İstiyorsanız onları alın. Ne altınım ne de gümüşüm var.'' Çünkü... Ve ona küçümseyerek baktılar ve yüz çevirdiler. Ve sonuncu adam bir an kapıda durdu ve dedi, seni kalleş, seni sahtekar, kendi uygulamadıklarını öğretiyor ve vaz ediyorsun. Eski, eski şarap Bir zamanlar mahzeniyle ve içindeki şaraplarla halklı olarak övünen zengin bir adam yaşardı ve çok eski bir bağ bozumundan yalnızca kendi bildiği bir kutlama için sakladığı bir testi şarabı vardı. Günlerden bir gün ülkenin yöneticisi ziyaretine geldi ve o düşündü ve dedi o testi sıradan bir yönetici için açılmamalı ve diyakoz psikopusu ziyaretine geldi ama o kendi kendine dedi hayır o testiyi açmayacağım o bunun değerini bilemez ve Râiyâ onun burun delinliklerine ulaşamaz ve bir gün ülkenin prense gelip kendisiyle yemek yedi ama o düşündü sıradan bir prens için muhteşem bir şaraptır o ve hatta bir başka gün öz yeğeninin düğününde kendi kendine dedi hayır o testi bu konukların önüne çıkmayacak ve yıllar geçti ve yaşlı bir adam olarak öldü ve her tohum ve her bir tane gibi gömüldü ve gömüldüğü gün Eski şarap testisi de diğer testilerle birlikte yukarıya çıkartıldı ve köylüler arasında paylaşıldı ve kimse onun eskiliğini bilemedi. Onlar için kadehe dolan her şey yalnızca şaraptan ibaretti. İki Şiir Yüzyıllar önce Atina yolu üzerinde iki ozan karşılaştılar. Birbirlerini görmekten mutlu olmuşlardı ve ozanlardan biri diğerine sordu. Son zamanlarda neler besteledin? Derinle aran hoş mu? Ve diğer ozan gururla yanıtladı ve dedi. Şiirimin belki de grek dilinde yazılmış şiirlerin en büyüğünü yeni tamamladım. Yüce Zeus'a bir yakarı ve pelerinin altından bir parşömen çıkartarak dedi. Bak yanımda ve onu sana okumak isterim. Gel şu beyaz selvinin gölgesine yerleşelim. Ve ozan şiirini okudu ve uzun bir şiirdi bu. Ve diğer ozan yürekten dedi, görkemli bir şiir bu, çağlar boyu yaşayacak ve sen de onunla birlikte onurlanacaksın. Ve birinci ozan dingin sordu, ya sen son günlerde ne yazıyorsun? Ve diğeri yanıtladı, pek bir şey yazdığım söylenemez, bahçede oynayan bir çocuğu anımsatacak sekiz dize. Ve dizeleri okudu, ozanların ilki dedi, fena değil fena değil. Ayrıldılar ve iki bin yıl sonra günümüzde ozanlardan birinin sekiz dizesi hala her dilde okunur ve beğenilir ve sevilir. Ve öbür şiir çağlar boyunca kütüphanelerde ve alimlerin hücrelerinde yaşamasına ve anımsanmasına karşın ne sevilir ne de okunur. Lady Ruth Günlerden bir gün... Üç adam yeşil bir tepenin üstünde tek başına durmakta olan beyaz eve uzaktan baktılar. İçlerinden biri dedi, bu Lady Ruth'un evi. Yaşlı bir cadıdır o. İkinci adam dedi, yanılıyorsun. Lady Ruth kendine düşlerini adamış yaşayan güzel bir kadındır. Üçüncü adam dedi, ikiniz de yanılıyorsunuz. Lady Ruth bu uçsuz bucaksız toprakların sahibidir ve sertlerinin kanına emer. Ve Lady Ruth'u tartışa tartışa yollarına devam ettiler. Ve bir kavşağa geldiklerinde yaşlı bir adama rast geldiler. İçlerinden biri ona sordu. Bize tepedeki beyaz evde yaşayan Lady Ruth'tan söz edebilir misiniz? Ve yaşlı adam başını kaldırarak onlara gülümsedi ve dedi. Yaşım 90 ve Lady Ruth'u çocukluğumdan hatırlarım. Ama Lady Ruth 80 yıl kadar önce öldü ve evi şimdi bomboş. Zaman zaman içeride baykuşlar öter ve insanlar evin perili olduğunu zanneder. FARE VE Kedi. Günlerden bir gün bir akşam vakti bir ozanla bir köylü karşılaştılar. Ozan mesafeli köylü ise utangaçtı. Yine de lafa daldılar. Ve köylü dedi. İzninizle yakınlarda duyduğum küçük bir öyküyü anlatacağım size. Farenin biri kapına kısılmış. İçerideki peyniri afiyetle yerken başucunda bir kedi belirmiş. Fare bir süre tir tir titremiş ama sonra kapanın içinde güvenlikte olduğunu fark etmiş. O zaman kedi demiş, yediğin son yemeğindir dostum. Evet diye yanıtlamış fare, bir tek canım var benim, dolayısıyla da bir tek ölümüm. Ama sana ne demeli, dokuz canlı olduğunu söylenir hep. Bu aynı zamanda dokuz kez öleceğin anlamına da gelmez mi? Ve köylü Ozan'a baktı dedi, garip bir öykü değil mi? Ozan onu yanıtlamadı ama yoluna devam ederken ruhundan şunları geçiriyordu. Gerçekten dokuz canımız var. Dokuz can, gerçekten. Ve dokuz kez öleceğiz. Öleceğiz dokuz kez. Belki tek bir cana sahip olmak ve kapana kısılmış olmak daha iyiydi. Son yemeği bir parça peynir olan bir köylünün canına ama yine de çölün ve ormanın arslanlarına akraba olan biz değil miyiz? Lanet. Yaşlı bir deniz adamı bir keresinde bana dedi: "30 yıl önce kızım bir denizciye kaçtı ve her ikisini de yürekten lanetledim. Çünkü kızım yeryüzünde tek sevdiğim varlıktı. Bundan kısa süre önce genç denizci gemisiyle birlikte denizin dibini boyladı ve onunla birlikte sevgili kızımı da yitirdim. Şimdi karşında bir delikanlı ve bir genç kızın katili duruyor." Onları yok eden benim lanetim oldu ve şimdi mezarı uzanan yolumun üstünde Tanrı'nın bağışlamasını arıyorum. Yaşlı adamın sözleri bunlardı ama sözcüklerinde yüksekten atan bir tını vardı ki lanetinin gücüyle hala övünür gibiydi. Narlar Bir zamanlar bahçesinde birçok nar ağacı dikili bir adam vardı ve güzler boyunca narlarını gümüş tepsiler içinde kapısının önüne koyar ve yanlarına üstüne kendi eliyle bir tane alın ücretsizdir yazdığı etiketler yerleştirirdi. Ama insanlar gelip geçer ve meyvelere kimse dokunmazdı. Derken adam uzun uzun düşündü ve bir gün narları gümüş tepsiler üzerinde yerleştirip evinin dışına koymadı. Ama kapısına üstünde iri harflerle şunlar yazılı olan bir duyuru astı. Burada ülkenin en iyi narları bulunmaktadır. Onları bütün narlardan daha fazla gümüşe satıyoruz. Ve mahallenin tüm erkekleri ve kadınları narları satın almak için kapıya hücum etmeye başladılar. Tanrı ve Tanrılar Kilafis kentinde bir sufi tapınağın basamaklarında duruyor ve çok tanrılılığı vaz ediyordu. Ve insanlar yüreklerinden geçiriyorlardı. Tüm bunları biliyoruz, bizimle yaşayıp gittiğimiz yerlerde bizi izlemiyorlar mı? Aradan çok geçmedi, bir başkası pazar yerinde halka hitap etti ve dedi, Tanrı yoktur ve onu duyanların çoğu verdiği haberden dolayı mutlu oldu çünkü tanrılardan korkuyorlardı. Bir başka gün güzel konuşan bir adam geldi ve dedi yalnızca bir tek tanrı ve insanlar dehşete kapıldı çünkü yüreklerinin derinliğinde çok sayıda tanrıdan çok tek tanrının yargısından ürküyorlardı. Aynı mevsim bir başka adam daha gelip halka dedi. Üç tanrı var ve tekmişçesine rüzgarın üstünde yaşarlar ve hem eşleri hem de kız kardeşleri olan büyük ve hoş bir anaları var. O zaman herkes rahatladı. Çünkü gizlice diyorlardı. Birleşik üç tanrı bizim hatalarımız konusunda aynı kanıya varamaz. Üstelik hoş anaları biz zavallı güçsüzlerden yana çıkacaktır kuşkusuz. Yine de o gün bugündür kilapis kentinde yaşayanların bir kısmı çok tanrı, tanrısızlık, tek tanrı, birleşik üç tanrı ve tanrıların hoş anası konusunda birbirleriyle tartışma tartışmaktadırlar. Sağır kadın Bir zamanlar duvar gibi sağır, genç bir karısı olan çok zengin bir adam yaşardı. Bir sabah kahvaltı sofrasında kadın adama dedi. Dün pazar yerine gittim ve Şam'dan gelme ipekliler, Hindistan'dan gelme örtüler, İran'dan gelme gerdanlıklar, Yemen'den gelme bilezikler gördüm. Kervanlar bunları kentimize yeni getirmişler. Bir de benim halime bak, sözde zengin bir adamın karısıyım ama Paçavralar içinde dolaşıyorum. Bu güzel şeyleri istiyorum. Sabah kahvesiyle meşgul olan koca dedi. Sevgilim, sokağa çıkıp yüreğinin çektiği her şeyi almamam için hiçbir neden yok. Ve sağır kadın dedi. Yok, hep yok yok diyorsun. Senin servetini ve kendi ailemi utandırarak dostlarımız arasında paçavralar içinde mi çıkmalıyım? Koca dedi. Yok demedim. İstediğin gibi pazar yerine gidebilir ve kentimize gelmiş en güzel giysi ve mücevherleri alabilirsin. Ama kadın sözcüklerini yine yanlış anlayarak yanıtladı. Tüm zengin adamlar arasında en sefilis sensin. Güzel sevilecek şeyleri benden esirgiyorsun. Oysa yaşatım diğer kadınlar kentin bahçelerinde gösterişli giysileriyle geziniyorlar. Ve ağlamaya koyuldu. Gözyaşları göğsüne dökülürken bir kez daha bağırdı. Bir giysi ya da mücevher istediğimde bana hep yok yok dersin. Koca çok üzülmüştü. Ayağa kalktı ve kesesinden bir avuç altın çıkararak önüne koydu ve yumuşak bir sesle dedi. Pazar yerine git sevgilim ve canını ne çekiyorsa al. O günden sonra genç sağır kadını canı bir şey çektiğinde gözünde bir ince damlasıyla kocasının önüne çıkar. O da sessizce bir avuç altın çıkarıp kucağına koyar oldu. Gün geldi genç kadın uzun yolculuklara çıkma alışkanlığında bir delikanlıya tutuldu. O uzaklara gittiğinde penceresinin önünde oturup ağlıyordu. Kocası onu böyle ağlar gördüğünde yüreğinden şöyle geçirdi. Sokağımıza ipekli giysiler ve nadir mücevherlerle yeni bir ke kervan gelmiş olmalı ve bir avuç altın çıkarıp karısına uzatırdı. Arayış Bin yıl kadar önce Lübnan'ın yamaçlarından birinde iki filozof karşılaştı ve biri öbürüne dedi. ''Nereye gidiyorsun?'' ve öbürü yanıtladı. ''O tepelerin ardında bulunduğunu bildiğim sonsuz gençlik çeşmesini arıyorum. Çeşmenin güneşe yöneldiğini söyleyen bazı yazılar buldum. Ya sen ne arıyorsun?'' İlk adam yanıtladı. ''Ben ölümün gizemini arıyorum.'' Ondan sonra iki filozofta diğerinin kendi ilminden yoksun olduğunu söyleyerek tartışmaya birbirlerini tinsel körlükle suçlamaya koyuldular. İki filozof rüzgarda bağırışırken bir yabancı kendi köyünde alık sayılan bir adam yoldan geçmekteydi. Öfkeyle tartışan ikiliyi duyunca durup bir süre kulak kabarttı. Ondan sonra yanlarına yaklaştı ve dedi, ''Efendiler, sanırım ikiniz de gerçekte aynı felsefe okuluna bağlısınız. Ve aynı şeyden söz ediyorsunuz. Yalnız farklı sözcükler kullanıyorsunuz. Biriniz sonsuz gençlik çeşmesini arıyor, öbürünüz ölüm gizlemini. Oysa bunlar gerçekte bir ve aynı ve bir, bir olarak ikinizin için de var. Ve yabancı arkasını döndü dedi. Elveda bilgeler. Yola koyulurken sabırlı bir gülüşle güldü. İki filozof bir süre suskun bakıştılar ve sonra onlar da gülüştüler. İçlerinden biri dedi. Pekala, şimdi birlikte yürüyüp birlikte arayalım mı? Asa Bir kral karısına dedi. Madam, siz hakiki bir kraliçe değilsiniz. Eşim olamayacak kadar kapa ve zerafetten uzaksınız. Karısı dedi, efendim kendiniz kral sayıyorsunuz, oysa gerçekte zavallı bir soytarının ibaretisiniz. Bu sözcükler kralı öfkelendirdi ve asasını eline alarak som altından yapılma bu kütleyi kraliçenin alnına indirdi. O anda içeri başma beyinci girdi ve dedi, aman aman Haşmetli o asa ülkenin en büyük sanatçısının eseridir, yazık. Bir gün siz de kraliçe de unutulacaksınız ama o asa bir güzellik kanıtı olarak kuşaktan kuşağa aktarılacak. Ama şimdi siz majestelerinin başını kanattığınız içindir ki efendim bu asa daha fazla dikkat toplayacak ve anılacak. Yol Tepelerin ötesinde ilk ve tek yavrusu oğluyla birlikte bir kadın yaşardı. Ve bir gün doktor başucundayken çocuk ateşten öldü. Üzüntüsünden perişan anne doktoru ağlayarak haykırdı. Söyle bana, söyle bana, uğraşını durduran, türküsünü susturan nedir? Ve doktor dedi, ateştir. Ve anne sordu, ateş nedir? Ve doktor yanıtladı. Açıklaması zor, bedene giren, sonsuz ölçüde küçük bir şeydir ki, insan gözü onu göremez. Ve doktor onu yalnız bıraktı, gitti. Kendi kendine tekrarlıyordu sonsuz ölçüde küçük bir şey insan gözü onu göremez ve akşam teselli için rahip geldi ve o ağlayarak haykırdı ah neden oğlumu tek oğlumu ilk yavrumu yitirdim ve rahip yanıtladı çocuğum Tanrı'nın isteği bu ve kadın dedi Tanrı nedir Tanrı nerededir Tanrı'yı bulup önünde göğümü Göğsümü yarmalı. Yüreğimin kanını onun ayakları dibine boşaltmalıyım. Bana onu nerede bulacağımı söyleyin. Ve rahip dedi. Tanrı sonsuz ölçüde büyük bir şeydir ki insan gözü onu göremez. O zaman kadın haykırdı. Sonsuz ölçüde büyük olanın isteğiyle, sonsuz ölçüde küçük olan oğlumu öldürdü. Şu halde biz neyiz? Neyiz biz? O anda elinde ölü çocuk için kefen beziyle kadının annesi odaya girdi ve rahibin sözcükleriyle kızının haykırışını duydu. Ve kefen bezini yere bıraktı ve kızının elini elleri arasına alarak dedi. Kızım hem sonsuz ölçüde büyük olan ve hem de sonsuz ölçüde küçük olan biziz ve biz aynı zamanda ikisi arasındaki yoluz. Balina ve Kelebek Bir akşam üzeri bir adamla bir kadın posta arabasında karşılaştılar. Birbirlerini daha önceden tanıyorlardı. Adam ozandı ve kadının yanına otururken onu kimleri kendi dokusu olan, kimileri de kendisinin olmayan öykülerle oyalamaya başladı. Ama o konuşurken kadını uyuklamaya koyuldu ve araba birden sarsılınca uyandı ve dedi Yunus peygamber ile Balina'nın öyküsünü yorumlayacağınızı beğendim. Ve ozan dedi, ama efendim size kelebekle beyaz güle ve birbirlerine davranışlarına dair kendi öykümü anlatıyordu. Ulaşıcı huzur Çiçeği durmuş bir dal, komşu dalı dedi. Ne kadar yavan, ne kadar boş bir gün. Ve öbür dal yanıtladı. Gerçekten de çok yavan ve boş. O an dallardan birine bir serçe kondu. Hemen ardından yakınına bir tane daha. ''Ve serçelerden biri cıvıldayarak dedi, eşim beni bıraktığı gitti ve öbür serçe de haykırdı. Benim eşim de gitti ve geri dönmeyecek ama bana ne?'' Ve ikisi cıvıldaşmaya ve ağız dalaşına başladılar, sesleri göğü tırmalıyordu. Birden gökten iki serçe daha süzülerek indi ve sessizce iki huzursuzun yanına kondular ve dinginlik geri geldi, huzur geri geldi. Ardından dördü çiftler çiftler uçup gittiler.'' Ve ilk dal komşusu olan dala dedi. Şiddet, şiddetli bir ses dalaşıydı bu ve öbürü yanıtladı. Ne dersen de şimdi ortalık hem daha dingin hem daha ferah. Eğer yukarıdakiler huzuru sağlayabiliyorlarsa bence aşağıdakiler de huzur bulabilir. Rüzgarla biraz daha yanıma sokulmaz mısın? Ve ilk dal dedi. Oh neden olmasın huzur aşkına değil mi ki bahar sona erdi? Ve öbür dala sarılmak üzere güçlü rüzgarın önünde salındı. GÖLGE Bir Temmuz günü ot kara Ağacın gölgesine dedi. Sağa sola çok kıpırdanıyor, keyfimi bozuyorsun. Ve gölge yanıtladı ve dedi. Ben değil, ben değil, başını bir göğe doğru kaldır. Güneşle toprak arasında rüzgarla doğuya ve batıya doğru salınan bir ağaç göreceksin. Ve ot yukarı doğru baktı. Ve ilk kez ağacı gördü ve yüreğinden şunu geçirdi. Şuraya bak, benden daha büyük bir ot var. Ve ot bundan böyle hiç sesini çıkartmadı. 70. Genç ozan prensese dedi, sizi seviyorum. Ve prenses yanıtladı, ben de seni seviyorum çocuğum. Ama ben sizin çocuğunuz değilim, ben bir erkeğim ve sizi seviyorum. Ve o dedi, Kendileri de erkek ve kız evlat sahibi olan erkek ve kız evlatların anasıyım ve oğlumun oğullarından biri yaşça senden büyük. Ve genç ozan dedi ama ben sizi seviyorum. Aradan çok zaman geçmedi ki prenses öldü ama son soluğu yeryüzünden daha büyük soluğa karışırken ruhundan şunları geçiriyordu. Sevgilim, tek oğlum, genç ozanım ola ki bir gün bir daha karşılaşırız. Ve benim yaşım yetmiş olmaz. Tanrı'yı bulmak İki adam vadede yürürlerken biri parmağıyla dağ yamacını gösterdi ve dedi. Bu inzi haneyi görüyor musun? Orada dünyayı uzun önce boşlamış bir adam yaşıyor. Yalnızca Tanrı'yı arıyor o. Bu dünyaya ait hiçbir şeyin peşinde değil. Ve bir adam dedi. İnziva hanesini ve inziva hanesinin yalnızlığını terk edip, sevincimizi ve kederimizi paylaşmak, düğünlerde oyuncularımızla dans edip, ölülerimizin tabutları peşinde ağlayanlarımızla ağlamak için dünyamıza dönmedikçe Tanrı'yı bulamayacaktır o. Ve öbür adamın yüreği ikna olmuştu. Ama yine de dedi, ''Söylediklerinin tümüne katılıyorum ama Münzevi'nin iyi bir adam olduğuna inanıyorum.'' Ve olamaz mı ki iyi bir insan yokluğuyla pek çok insanın görünürdeki iyiliğinden daha fazla yararlılık göstersin? Irmak Coşkun bir ırmağın aktığı Kadise Vadisi'nde iki küçük dere karşılaştılar ve konuşmaya koyuldular. Derelerden biri dedi, nereden geliyorsun dostum ve yolun nasıldı? Ve öbür dere yanıtladı. Yolum güçlüklerle doluydu. Değirmenin çarkı kırılmıştı ve beni su yolundan ekinine veren çiftbaşı ölmüştü. Bütün gün oturup tembelliklerini güneşte pişirmekten başka bir iş yapmayanlarının pisliğine belenmiş de belendim durdum. Ama senin yolun nasıldı kardeşim? Ve öbür dere yanıtladı dedi. Benim yolum bir hayli farklıydı. Hoş kokulu çiçekler ve utangaç söğütler arasından geçerek tepelerden aşağı süzüldüm. Kadınlar ve erkekler gümüş kupalarla suyumdan içiyor, küçük çocuklar pembe ayıcıklarıyla kıyılarımda dolaşıyorlardı. Yolum neşe ve tatlı şarkılar içinde geçti. Senin yolunun böylesine mutlu olmaması ne yazık. olan ırmak yüksek sesle seslendi ve dedi. Gelin, gelin denize gidiyoruz. Gelin gelin. ''Daha fazla oyalanmayın. Benimle olun. Denize gidiyoruz. Gelin, gelin. Bana kavuşunca gezintilerinizi unutacaksınız. Mutlu ya da hüzünlü. Gelin, gelin. Ve siz de, ben de, anamız denizin yüreğine kavuştuğumuzda geçtiğimiz yolları unutacağız.'' İki Avcı 1 Mayıs günü sevinç ve hüzün bir göl kıyısında karşılaştılar. Selamlaştılar ve durgun suların yakınına oturarak söyleşmeye koyuldular. Sevinç yeryüzünün güzelliğinden ormandaki tepelerin derisindeki yaşamın günlük coşkusundan ve tan yerinin ve akşam üzerinin türküsünden söz etti. Ve sözü hüzün aldı ve sevincin tüm söylediklerini onayladı çünkü anın büyüsünü ve güzelliğini bilirdi o. Ve hüzün tarlalara ve tepelerin ötesine serilen Mayıs'tan söz ederken kulağa büyülüyordu. ''Ve sevinç ve hüzün uzun uzadıya konuştular ve tüm bildikleri üzerinde anlaştılar.'' O sırada gölün öte kıyısından iki avcı geçti. Karşı kayaya baktıklarında biri ötekine dedi, ''Bu iki kişi kim acaba?'' ve öbürü dedi, ''İki mi dedin, ben yalnızca bir kişi görüyorum.'' ''İlk avcı'' dedi, ''Ama iki kişi var orada.'' ve ikincisi dedi, ''Ben bir tane görüyorum, üstelik sudaki yansıması da tek.'' Hayır iki kişiler dedi ilk avcı Ve durgun sudaki yansıma da iki kişiye ait Ama ikinci adam yine dedi Ben yalnızca bir görüyorum Ve öbürü tekrarladı Oysa ben öylesine duru görüyorum ki ikisini Ve o gün bugündür avcılardan biri öbürünün çift gördüğünü söylerken Öbürü der Arkadaşım biraz kördür Bir başka gezgin bir zamanlar bir başka yol adamı tanımıştım. O da az biraz deliydi ve şöyle konuştu benimle. Ben bir gezginim. Zaman zaman bana öyle gelir ki yeryüzünde bir miler arasında dolaşmaktayım. Ve başım onlara göre yerden yetmiş kez daha yüksek olduğundan daha yüce, daha özgür düşüncelere ulaşabilir. Ama gerçekte insanların arasında değil, Üzerlerinde yürümekteyimdir ve bana dair görebildikleri yalnızca tarlalarında bıraktığım ayak izlerimdir. Ve ayak izlerimin şeklini ve boyunu tartıştıklarını duydum sıkça. Bazıları der ki bunlar uzak geçmişte yeryüzünde dolaşmış bir mamutun ayak izleri. Ve diğerleri der hayır bunlar uzak yıldızlardan düşen gök taşlarının yerleri. Ama sen dostum. Sen bunların yalnızca bir gezginin ayak izleri olduğunu gayet iyi bilmektesin. Son